dinleyenler, radyonu Zakra FM'de yeni bir İstanbul bilginleri ve icatları programında daha birlikteyiz. Efendim, tarihe bir göz attığımız zaman, 16. yüzyılın Osmanlı Devleti'nin her alanda zirveye ulaştığı bir asır olduğunu görmekteyiz. Bir taraftan sınırları üç kıtada en son noktasına varmış, karada ve denizde zamanın en güçlü ordularını meydana getirmiş, diğer taraftan sahip olduğu düzenli gelirler ve sağlam ekonomiyle belirli bir refah seviyesine ulaşmıştır. 16. yüzyılda böylesine maddi bir kudreti yakalayan Osmanlı Devleti, bilim, kültür ve sanatta da en mütekamil dönemini yaşamıştır. 14. yüzyılın başında İznik'te kurulan ilk Osmanlı medresesiyle başlayan ve Fatih Sultan Mehmet'in fethi'nden sonra İstanbul'da tesis ettiği Semaniye medreseleriyle devam eden ve yine İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman tarafından kurulan Süleymaniye medreseleriyle tam anlamıyla yerleşen Osmanlı yüksek eğitim sistemi artık en olgun noktasına varmıştı. Fatih medreselerinin kurulmasıyla astronominin içinde bulunduğu akli ilimlerin eğitimi, medrese tahsilinin bir unsuru haline gelmiştir. Diğer taraftan klasik İslam biliminin Kahire-Şam, Meraga ve Semerkant gibi ana bilim geleneklerinin birikimleri İstanbul'a aktarılmıştı. Böylece İstanbul, İslam dünyasının sadece siyasi başkenti olmasının yanında, aynı zamanda bilim ve kültür başkenti de olmuştu. Osmanlı alimleri de devraldıkları klasik İslam bilimini geliştirmiş ve üzerine orijinal eklemelerde bulunmuşlardır. Bu yüzyılda İslami müesseseler yönünden de bir klasikleşme müşahede edilmektedir. Yukarıda zikrettiğimiz medreseler son halini almış ve Darül Tıp Medresesi tesis edilmiştir. Aynı durum astronomi müesseseleri için de söz konusudur. Değerli dinleyenler, 16. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti'nde doğrudan Osmanlı Saray teşkilatına bir unsuru olan ve Osmanlı'da resmi astronomi işlerini yürüten Neçin Başılık, Zici İlhani ve Ulubey Zici'nin tasihihi için kurulan ve astronomik gözlemleri esas alan İstanbul Rasathanesi ve daha çok camilerin bir unsuru olarak vakit tayini ile ilgilenen vakit haneler, zikredilmesi gereken üç önemli klasik astronomi müessesesidir. Osmanlı devletinde müneccim başıların astronomi ve astroloji alanında saraya ait birçok vazifesi bulunmaktaydı. Müneccim başlar 16. yüzyıldan itibaren saray ve ileri gelen devlet adamları için takvim, imsakiye ve zaiçe gibi işler yapmaya başlamışlardır. Müneccim başının en önemli vazifesi takvim hazırlamaktı. Takvimler 1800 senesine kadar Uluğ Bey göre, bu tarihten sonra da Jacques Cassini Zicine göre hesap edilmiştir. Ayrıca her Ramazan ayında imsakiye hazırlanması ve zayice hazırlamak da müneccim başıların vazifeleri arasında bulunmaktaydı. Başta cülus olmak üzere savaş, doğum, düğün, denize gemi indirilmesi, hasatların çayıra salınması, padişahın yazlık ve kışlağa gitmesi gibi birçok önemli, önemsiz konuda müneccim başılar ve bazen müneccim-i saniyeler uğurlu saat tespit ederlerdi. Başta padişahlar olmak üzere birçok devlet adamı müneccin başıları zayiçelerine göre değerlendirmiş ve zayiçelerinin isabetli çıkması üzerine onlara birçok insanlarda da bulunmuşlardır. Bununla birlikte Sultan 1. Abdülhamit ve 3. Selim gibi uğurlu saati ve zayiçeye itimat etmeyen padişahlar da bulunmaktaydı. Ancak uğurlu saat uygulaması adet haline geldiği için bu padişahlar inanmadıkları bu işin önüne geçmemişlerdir. Diğer taraftan kuyruklu yıldızların geçişi, zelzele, yangın, güneş ve ay tutulmaları gibi önemli astronomi hadiseleriyle hem kalade olaylarda müneccin başılar takip eder ve yorumlarıyla birlikte saraya bildirirlerdi. Muvakit hanelerin Darül Rasadül Cedid adıyla İstanbul'da kurulan Rasadhanenin, 19. yüzyılın ilk yarısında kurulan Mektebi i Fenli Nücum adlı mektebin ve bunun gibi kurumlarda müneccin başıların idaresinde bulunmaktaydı. Ulema sınıfına mensup saray memurlarından olan müneccim başılar, silahta raya bağlı olan hekim başının maayetinde bulunduklarından tayin ve azilleri de onun tarafından yürütülüyordu. Müneccim başılar 16. asırda hazırladıkları takvimi saraya takdim etmelerinden dolayı 2 bin akçe, müneccimlerse 1 bin akçe ücret almışlardı. Osmanlı Devleti'nde 37 kişi münecim başılıkta bulunmuştu. Münecim başılar ilmiye mensub olduklarından dolayı müderrislik ve katılık gibi birçok vazifelerde bulunmuşlardır. 16. yüzyıldan sonra belirli bir sisteme göre devam eden başılık Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar faaliyetlerini sürdürmüş, Müneccinbaşı Hüseyin Hilmi Efendi'nin vefatına kadar gelen bu müessese, onun 1924 yılında vefatıyla yerine tekrar Müneccinbaşı tayin edilmeyerek lav edilmiş ve 1927 senesinde baş muvakittik makamı tesis edilmiştir. The world for the better, and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves. we strayed from Al Mu'alem. Surely we wronged ourselves. What will we say in front of Him? Ooh, He was. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ma siyapun kan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ma يا هو هذا يا حبيبي يا محمد يا يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا المرسلين يا مصطفى يا العالمين يا مصطفى يا المرسلين يا He prayed while others slept While others ate it fast While they would laugh he wept Until he breathed his last. His only wish was for us to be Among the ones who prosper, ya mu'allim, peace be upon you. Truly, you are our teacher. mu'allim, he was Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Upon He was Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, mankind. Teacher of mankind, To be just and kind And to feed the poor and hungry Help the wafer and the orphan child And to not be cruel and miserly His speech was soft and gentle Like a mother stroking her child His mercy and compassion were most radiant when he smiled He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا امام انفسني ايها مصطفى يا شفيعا على من الايام مصطفى يا امام انفسني ايها مصطفى يا شفيعا على Akra FM, tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yol. Akra, akra, akra. Değerli dinleyenler, Osmanlı Türk medeniyetinde imaret adıyla bilinen kamu binalarından olan haneler hemen her şehir ve kasabada cami veya mescitlerin bahçesinde bir iki oda halinde bulunan kurumlardır. Muvakit haneler, bulundukları külliyenin vakfı tarafından idare edilmekte olup, buralarda vazife yapan kişilere ise muvakit denilirdi. Emeviler döneminde yani 661-750 yılları arasında ortaya çıkan muvakit haneler, Osmanlılarda özellikle İstanbul'un fethinden sonra yaygınlaşmıştır. İstanbul'da ilk inşa edilen muvakithanе 1470 tarihli Fatih Camii muvakithanesi'dir. Osmanlılar İstanbul'da birçok muvakithanе kurmuşlardır. Bunlardan en meşhuru 16. asırda kurulan Beyazıt Camii muvakithanesiydi. Evliya Çelebi bu önün muvakithanе saatlerinin çok takik olmasından ileri geldiğini söylemektedir. Yavuz Selim, Fatih, Şehzade, önünde bulunan muvakithanelerde İstanbul'un diğer meşhur muvakithaneleriydi. Özellikle namaz vakitlerini belirlemek için kurulmuş olan muvakithanelerde bu iş güney saatleriyle yapılırdı. Ayrıca muvakitler isteyenlere basit astronomi dersleri de verirler, bazılarda senelik takvimde Ramazan ayı için imsakiye hazırlarlardı. Muvakitlerin hemen hemen tamamı basit astronomi aletlerini kullanmayı bildikleri gibi içlerinde bu sahada eser verecek seviyede bilgi sahibi olanlar da vardı. Değerli dinleyenler, Muvakit haneler, muvakitlerin bilgisine göre hem bir astronomi eğitimi yeri ve hem de basit bir gözlem eviydi. Bu yüzden İstanbul’daki bazı muvakit hanelerin müneçin başıların yetiştirilmesinde önemli bir yeri bulunmaktaydı. Zira bir kısım muvakitler, muvakit hanelerdeki başarılı çalışmaları ve faaliyetleri sebebiyle müneçin başaşığa kadar yükselmişlerdir. Bu kurumların idaresi ve görevlerin maaşı, bağlı bulundukları Vakıf tarafından karşılandığı halde tayinleri müneçin başı tarafından yapılırdı. Vefat eden muvakkitin yerine oğlu tayin edilir, eğer muvakkitin evladı yoksa, isteklilerden imtihanla biri tayin edilirdi. Muvakkit olacak kişilerin ehliyetli olmasına dikkat edilirdi. Bu husus vakfiyelerde de belirtilirdi. haneler 19. asırda mekanik saatlerin yaygınlaşmasına rağmen Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar varlıklarını muhafaza etmişlerdir. Cumhuriyetin ilanıyla 1927'de baş muvakkitlik adı altında kurulan yeni bir müesseseye devredilen haneler 20 Eylül 1952'de kapatılmıştır. Bugün bazı hanelerin binaları halen mevcut olmakla beraber, çoğu metruk halde bulunmakta ya da başka amaçlarla kullanılmaktadır. Değerli dinleyenler! Bu gelişmelere paralel olarak Osmanlılarda ilk rasathane İstanbul'da 1574-1595 tarihleri arasında devletin başında bulunan Sultan 3. Murat döneminde Takiyüddin Rasit tarafından kurulmuştur. Peki kimdir Takiyüddin Rasit? Nereden gelmiş? Neler yapmış? Neler kazandırmıştır ilim dünyasına? İşte bu bölümümüzde bu soruların cevabını vermeye çalışacağız. 16. yüzyılda bilim adamları tarafından gökbilim çalışmaları sürdürülürken, Osmanlı Devleti'nde de ilk defa rastlathane kuran bir çağdaş gökbilimci göze çarpmaktadır. Mısır'da eğitim gören, çağından çok ileride, asrın önde gelen bilginlerinden biri olan, bir müddet kadılık ve müderrislik yapan, bu arada astronomi ve matematik alanında önemli çalışmalarda bulunan ve daha sonra da İstanbul'a gelerek ilk rastathanenin kurulmasını sağlayan Suriyeli bir Müslüman ilim adamıdır Takiyüddin Yüklün Rası. Suriye'nin Dımaş yani bugünkü Şam şehrinde Hicri 932 miladi 1526 yılında doğan Taki Yüttin ilk öğrenimini burada yapmış daha sonra Mısır'a geçerek dönemin tanınmış hocalarından fıkıh, hadis ve tefsir dersleri almıştır. Belirli bir dönem süren eğitim döneminin ardından Mısır'daki eğitim kurumlarına müderris olarak atandı. Bu dönemde iki defa İstanbul'a seyahat eden Takiyüddin, ilk gelişinde ünlü bilim adamı Ali Kurşun'un torunu olan Kutbettin Zade Muhammed Efendi ve benzeri ilim adamlarıyla dostluklar kurarak bilgi alışverişinde bulundu ve bilgisini arttırdı. İstanbul'a ikinci defa gelişinde kendisine Edirne Kapı'daki medresede müderrislik teklif edildiyse de bunu kabul etmeyerek tekrar Mısır'a döndü. Mısır'daki görevine devam ederken orada kadılık yapmakta olan Abdülkerim Efendi, eski gökbilimcilerden kalan ve kendisinde bulunan risaleleri verdiği taki e, elinde bulunan gerekli rasat aletlerini ve bu aletlerin yapımına ait bilgileri içeren risaleleri de vererek matematik ve astronomi ile ilgilenmesini sağladı. Astronomi konusundaki deneyimini ve bilgilerini geliştiren Taki Yüttin, 44 yaşındayken, 1570 yılında Mısır'dan üçüncü defa İstanbul'a geldi ve bir sene sonra 1571'de vefat eden Müneccin başı Mustafa bin Ali'nin yerine Müneccin başılığa tayin edildi. Değerli dinleyenler, Taki İstanbul'a üçüncü gelişi olan 1570 yılına kadar astronomiyle ilgilenmek amacıyla rastlathane kurulmamış olduğundan astronomiyle ilgili bilgiler eskiden kalma Arapça ve Farsça kitaplardan öğrenilmekteydi. Rastlatla ilgili hesaplarda eskiden hazırlanmış olan zihçlerden yararlanılarak yapılıyordu. Bu zihçlere dayanılarak yapılan hesaplar doğru sonuçlar vermekten uzaktı. Yeni bir zihç düzenlemesi için bir rastlathane kurulması gerekiyordu. Taki Yüttin İstanbul'da başta hoca Saadettin olmak üzere meşhur ulema ve önemli devlet adamlarıyla yakınlık sağlamış Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa vasıtasıyla da Sultan 3. Murat'la tanışmıştır. Seyidi bir Sultanın tacı Geçim Badyoculuğun Yüz Akı Akra Akra Değerli dinleyenler, Akra FM'de İslam Bilginleri ve İcatları programımızda Taki Yüttün anlatıyoruz. Takiyüddin Rasit astronomiye meraklı olan padişaha kullanmakta oldukları ulu Beyzici'nin yaptığı hesapların kafi gelmediğini ve yeni bir zîç hazırlanması, onun içinde bir rasathane kurulması gerektiğini anlattı. Sultan 3. Murat, atalarına nasip olmayan ve ilk defa kendisine nasip olacak bu işi memnuniyetle karşılamış, rasathanenin hemen inşa edilmesi için uygun yer bulunarak tahsis edilmesi ve ayrıca gerekli olan maddi desteğin sağlanması emrini vermiştir. Bir taraftan da Takiyüddin'in rasathanenin müdürlüğünü atayarak inşasına da nezaret etmekle görevlendirdi. Tophane sırtlarında bir yerde kurulan ve bir büyük bir de küçük iki ayrı binadan müteşekkil olan bu rasathanenin yapımına kesin olarak ne zaman başlandığına dair herhangi bir belge bulunmamakla birlikte çalışmalarına Galata Kulesi'nde devam eden Takiyüddin'in Hicri 985, Miladi 1577'den itibaren de kısmen tamamlanan Darul Rasatul Cedid adı verilen yeni rasathanede faaliyetlerini sürdürmeye başladığı kesindir. Takiyyüddin, eski İslam rasathanelerinde kullanılmış olan aletleri büyük bir titizlikle burada imal ederek kullanmış, ilaveten bazı yeni aletler de icat ederek gözlemlerinde ilk defa kullanmıştır. Rasathanede çoğunluğu astronomi ve matematik kitaplarından oluşan büyük bir kütüphane de kurulmuştur. Rasathanede sekizi rahatsız, dördü katip ve diğer dördü de yardımcı olarak vazife yapan Taki Yüddin ile birlikte 16 kişilik bir kadro bulunmaktaydı. Taki Yüddin'in rasathanede ölçüm yapmak için kullandığı belli başlı aletlerin dokuz adet olduğu bilinmektedir. Bunlardan ve özelliklerinden bahsetmek gerekirse şunları söyleyebiliriz. Birincisi zatül halak. Gök cisimlerinin eklipteye göre enlem ve boylamlarının bulunmasına kullanılmaktaydı. Takiyüddin bu aleti eski eserlerde tarif edildiği ilk halindeki gibi 6 halkalı olarak düzenlemiştir. Bunlardan ikisi eşit çaptadır ve birbirlerine dik olarak sabitlenmişlerdir. Birbirine dik olan bu halkalardan biri ekliptiği, diğeri kutuplar halkasını belirtir. Aletin üzerine küçük boylam halkası, büyük boylam halkası, meridyen halkası ve enlem halkası olarak adlandırılan dört halka daha takılır ve enlem halkasının yüzeyine iki doğrulayıcı yerleştirilir. Zatül halakla güneş ve ay ufuk çizgisi üzerinde bulunduğu zaman gözlem yapılarak ayın ekliptikteki enlem ve boylamı saptanabilir. Zatül Hale kullanımında asıl güçlük gözlem anında aleti gökyüzündeki konumuna oturtmaktır. Yıldızların ekliptik enlem ve boylamlarını saptamak için zodyak üzerindeki takım yıldızlara ait bazı yıldızların ekliptikal boylamlarının bilinmesi gerekir. İkincisi Libne Basit olarak çeyrek daire şeklindedir ve gök cisimlerinin meridyen doğrultusunda yüksekliklerini ölçmekte kullanılır. Bu alette gök cisimlerinin ekvatoral koordinatları saplanabilir. Orta ortaçağ boyunca kullanılan Libnenin bir benzerini kendisi için inşa etmiş ve bununla gök cisimlerinin yüksekliğini gözleyerek gözlem yerinin enlemini bildiğinden, gök cisminin deklinasyonunu ve güneşin meridyen düzleminde en büyük ve en küçük yüksekliğini gözleyerek de ikliptiğin eğimini hesaplamıştır. Üçüncüsü Zâtü-Semt Vel-Irtifa Bu alet önceki Müslüman astronomlar tarafından Şam'da da kullanılmıştır. Zâtü-Semt Vel-Irtifa, silindirik bir kule üzerine yatay bakır bir halka ve bu halkanın üzerine aynı çapta bakırdan dikey bir yarım halka konulmasıyla elde edilir. Bu bakır yarım halkanın üzerinde derece ve dakika bölümleri işaretlenmiştir. Yatay halka da başlangıcı meridyende olmak üzere 360 dereceye bölünmüştür. Yarım halkanın merkezindeki bir eksen etrafında dönebilen ve yatay halk üzerinde kayabilen ikişer delikli iki küçük doğrulayıcı bulunur. Zatüsemet vel irtifa ile güneş gözleniyorsa, cetvel yarı halka, yarı halkada yatay halka üzerinde kaydırılarak alet güneş ışınları yarı halkanın merkezine düşecek biçimde ayarlanır. Bu yöntemle gözlem zamanı için güneşin yüksekliği yarı halka üzerinden ve azimutu da yatay halka üzerinden okunur. Bu alet günümüzde kullanılmakta olan teodolitin ilkel ve büyük boyutlu halidir. Alet gezegenlerin her konumunda kullanılabilmektedir. Hakki Yüttin, Zatü Semt Irtifayı Merkür ve Venüs gezegenlerinin Güneş'ten en uzakta bulunduğu zamandaki konumuyla diğer gök cisimlerinin yükseklik ve azimutlarını bulmakta kullanmıştır. Dördüncüsü Zatü Şubetein. Bu alette ilk cetvel, bulunan eksenler etrafında dönebilecek şekilde düşeğselleştirilir. Cetvelin üst ucunda bir çiviye asılı çekül yardımıyla düşeyliği kontrol edilir. İkinci cetvel, birinin üst ucuna takılmıştır. Böylece hem düşey düzlem içinde rahatça hareket edilebilir, hem de birinci cetvel boyunca açılmış oyağa girebilir. Bu cetvel üzerinde gözlemi kolaylaştırıcı iki doğrulayıcı bulunur. Üçüncü cetvel ikincinin aksine birinci cetvelin alt ucuna bağlanmıştır. İkinci cetvel ölçüm için hareket ettirildiğinde, üçüncü cetvelde onunla birlikte ve aynı düzende hareket eder. İkinci cetvelin hareketi sırasında alt uç, üçüncü cetvel üzerindeki bölümlü yüzeyde hareket eder ve üç cetvel bir üçgen oluşturur. Üçüncü cetvel diğer iki cetvelden daha uzundur. Birinci ve ikinci cetveller birbirine dik hale geldiklerinde, Üçüncü cetvel hipotenüs konumundadır. Takiyüddin eserinde Zat-ı Şube tarif ederken, bazı bilim adamlarının üçüncü cetvel yerine bir daire yayı kullandıklarını, ancak cetvelin daha kullanışlı olduğunu belirtiyor. I'm mm not -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Akra efem tüm sesler onda güzel. Radyonuz Akra FM'de, İslam bilginleri ve icatları programımızda, bilim adamı Takiyüddin'in kurmuş olduğu rastathanede kullandığı aletleri anlatmaya devam ediyoruz. Eser öncesinde ilk dört aletten bahsetmiştik. Takiyüddin'in kullandığı aletlerden beşincisi de Rubu Mısları'dır. Aletin şekli dörtte bir dairedir. Aletin tahta olduğunu anlatabilmek için Rubu Deffe, yani tahta kuadrant adı verilmiştir. Rub'u ıstarı yapmak için 4.5 metre uzunluğunda 3 tahta cetvel alınır. Bunlardan ikisi aralarındaki açı 90 derece olacak şekilde uç kısımlarından birbirine eklenir. Yarıçapı 4.5 metre olan dörtte bir çember yayıyla boşlukta kalan iki uç birleştirilir ve üçüncü cetvel bir ucu daire yayının orta noktasında, bir ucu kuadrantın tepe noktasında olmak üzere sisteme eklenir. Bu üçüncü cetvelin tam ortasından geçirilen bir eksenle sistem yer düzlemine dik bir sütuna sabitlenir. Sistemin düşeyliğini sağlamak ve yükseklik açısını ölçmek için kuadrantın tam merkezine bir şakul asılır. Böylece gök cisimlerinin yükseklik açıları dereceli yay üzerinde okunabilir. Haküviddin'in kullandığı aletlerden altıncısı Zât-ül Ceyb'dir. zât gibi iki cetvelden yapılmıştır. Aynı uzunlukta iki cetvel bir eksen etrafında hareket edebilecek şekilde uçlarından birbirine tutturulmuş ve merkezden başlayarak 60'a kadar bölümlenmişlerdir. Cetvellerden birinin üzerinde kolay gözlem yapabilmek için iki doğrulayıcı ve bölümlemenin son çizgisine de bir şakul yerleştirilmiştir. Bazen şakul yerine üçüncü bir bölümlü cetvel konur. Bu durumda yıldızın yüksekliğinin sinüsü bu cetvel üzerinden okunabilir. 7. Zâtül Edvar Zâtül var Taküüüddin'in kullandığı aletlerden bir başkasıdır. Taküüüddin, kendi buluşu olduğunu söylediği bu aleti, güneşin ekinoks noktasına geldiği anı saplamak için kullanmıştır. 8. Müşebbihetü Bilmonatık Taküüüddin'in buluşlarından biri de bu alettir. Bununla iki yıldız arasındaki açısal uzaklıklar ölçülebiliyordu. Müşebbetül Bil monatık yardımıyla Koç takım yıldızı içinde bulunan iki yıldızın açısal uzaklığı da ölçülmüştür. 9. Bengam Astronomi rassatlarında takviyedinin kullandığı mekanik olarak çalışan astronomik bir saattir. Astronomik bir saatin bulunuşu ve gözlemlerde kullanılması ölçümlerin duyarlılığını artırması açısından son derece önemli bir gelişme olmuştur. Değerli dinleyenler, Taküitli'nin çalışmaları sadece astronomiyle kalmamış, optik alanda da başarılı çalışmalar sergilemiştir. Türkçeleştirilmiş ismiyle Gözbebeğinin ve Aklın Işığı adlı bir eser kaleme almış ve bu eserde 1. Opti'ye ilişkin sorunların geometrik sorunlara dönüştürülerek geometrik yoldan incelenmesi, 2. Sorunların nedensel olarak açıklanması hususlarına değinmiş ve konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Ayrıca bu iki temel düşünce ayrıntılı ve ustalıklı olarak düzenlenmiş deneylerle de desteklenmiştir. İbnül Heysemin Optik, Kemalüddin el farisinin Optik'in Düzeltilmesi adlı eserini yorumlayarak ve gereksiz ayrıntılarını temizlemek suretiyle asıl amaca yönelik bir olgunluk düzeyine ulaştırmakla kalmamış, bu tarz bir araştırma modeli çeviriler yoluyla konuların batıya aktarılmasını da temin etmiştir. Haki hazırladığı bu kitap bir giriş ve üç ana bölümden oluşmaktadır. Girişte okti'ye ilişkin bazı temel kavramlar tanımlanmış ve optik konusunda etkin olan kuramlardan kısaca söz edilmiştir. Birinci bölüm aracısız görme konusuna ayrılır. Burada ışık, görme, ışığın gözde ve görmeye olan etkisi ve ışıkla renk arasındaki ilişki ayrıntılı olarak tartışılır. Bunun yanında tartışmaya esas olan bazı temel ilkeler benimsenmiştir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 1- Işığın kaynağı nesne, hedefi ise gözdür. 2- Işıkla birlikte göze gelen biçimler, aynı zamanda o nesnenin rengini de taşırlar. 3- Göz yalnızca ışıklı ya da ışıklandırılmış nesneleri algılar. 4. Görme geometrik bir olgudur. Çünkü yayılan ışık tepesi kaynakta ve tabanı da gözde bulunan bir koni oluşturmaktadır. Beş, ışık maddesel bir şeydir. Ancak optik incelemeler sırasında geometrik bir nesne olarak kabul edilebilir. Altı, ışık ışınları küresel olarak yayılırlar ve bu yayılımda doğrusal çizgiler boyunca olur. Yedi, renk ışığa bağlıdır ve ışığın kırılması ve yansıması sonucunda oluşur. Bu teorilerle Takyitt'in Hollandalı fizikçi Huygens'ten çok önceleri ışığın doğrusal çizgiler boyunca ancak küresel olarak yayıldığı fikrini ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Takyitt'e göre ışık ışıklı bir nesneden ve o nesnedeki her bir noktadan küresel olarak yayılır ve yayılım sırasında ister istemez bazı ışın çizgileri paralel, bazıları birbirine yakınlaşan ve bazılarıysa birbirinden uzaklaşan doğrular boyunca yol alır. Buna bir de bu doğrusal çizgilerde yol alan ışınların küresel olarak yayıldığı düşüncesi eklendiğinde, o zaman ışığın dalga niteliği taşıdığı ve tıpkı durgun bir suya taş atıldığında, suda oluşan dalganın etrafa doğru büyüyen daireler şeklinde yayılması gibi yayılıyor olduğunun kabul edildiği anlaşılmaktadır ki, bu da küresel yayılımın yalın bir anlatımından başka bir şey değildir. Değerli dostlar, bilginimizdeki hüddini anlatmaya kısa bir eser arasından sonra devam edeceğiz. Ay dahi güneş dahi, nurlundan Muhammed'in. Ay dahi güneş dahi, nurlundan Muhammed'in. Cümbel şekerler tadı tadından. Ne? Amen. Die Tri Şarım muhtaçım her zaman. büyük almaz zemini asman. Ha gafletten uyan. Ya Resulallah Kulağınız ve gönlünüz Akreafem'de. Akreafem. Değerli dinleyenler, radyonuz Akreafem'de İslam bilginleri ve icatları programımızda ünlü rasatçı, optikçi bilim adamımız Takiüddin ve eserlerini anlatıyoruz. Efendim, Takivittin Rasıt, eserinde ışık ve renk arasındaki nedensel ilişkiyi incelerken, rengin ışığa bağlı olduğunu ve ışığın kırılması ve yansıması sonucu oluştuğunu da Newton ve Kepler'den çok önceleri yazdığı eserinde kayıt altına almıştır. Buradaki tek farklılık ise Newton'ın üçgen prizması yerine Takivittin'in cam bir küre kullanmış olmasıdır. Takiyüddin Rasid'in, Göz Bebeğinin ve Aklın Işığı adlı eserinin ikinci bölümü, yansıma aracılığıyla oluşan görme konusuna ayrılmıştır. Burada ışığın aynalarda uğradığı değişimler ve çeşitli aynalarda görüntünün nasıl oluştuğu deneysel olarak anlatılmıştır. Yansıma optiği, optik biliminin gelişimini en erken tamamlayan ve bu anlamda nispeten daha kolay olan bir dalıdır. Bu nedenle yansıma kanunu da dahil olmak üzere bütün ülkeleri çok önceleri tespit edilmiş olmasına rağmen taküvitinin konuya katkısı yansıma kanununu her tür aynada kanıtlamaya çalışmasıdır. Eserin üçüncü bölümünde kırılma konusu ele alınmış ve yoğunluğu farklı olan ortamlarda ışığın yol alırken uğradığı değişimler incelenmiştir. Ancak yaptığı bütün deneysel ve matematiksel tetkikler sonucunda Taküvittin, kırılma kanununu netleştirememiş ama konuya değişik bir yaklaşımda bulunmuştur. Taküvittin, bu konudaki çalışmalarını tamamen geometrik anlamda düşünmüş ve trigonometriyi işin içine sokmayarak açılar arasında oranlar ya da eşitsizlikler kurmak yoluna gitmiştir. Böyle bir girişimde bulunmadığı için onun kırılma kanunu dediği şeyi bir aritmetiksel eşitsizlik olarak kalmıştır diyebiliriz. Değerli dinleyenler, Taküiddin'in günümüze ulaşan el yazmaları incelendiğinde, içerdikleri bilgilerin o dönem gökbilimi hakkında sağladığı veriler yanında farklı bir önemi olduğu da görülüyor. Taküiddin el yazmalarında belirli bir biçim kullanmamıştır. Eserlerin hemen hepsi birbirinden farklı boyutlardadır. Kitaplarda kullanılan süsler de birbirinden farklıdırlar. Önemli yerleri, başlıkları, tablo ve şekilleri için farklı renklerden yararlanıldığı gözlenir. O dönemlerde, bilim adamlarının yazdıkları eserlerin kopyaları elle çıkartılmaktaydı. Birçok el yazmasının ancak kopyaları günümüze ulaşabilmiştir. Takühüttin'e ait el yazmalarının bir bölümü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilirası Tanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde bulunmaktadır. Enstitünün UNESCO ile birlikte yürüttüğü Memory of the World projesi çerçevesinde, Takül ait el yazmalarının da içinde bulunduğu 821 adet Türkçe, 414 adet Arapça ve 102 adet Farsça olmak üzere toplam 1337 eser son teknolojiyle mikrofilmler çekilerek CD ortamında arşivlenmektedir. Şam ve Semerkant astronomi ekollerini şahsında birleştiren Taküüiddin, Rasıthanesinde ilk olarak Uluğbeyzi'cinin tasihi işine başlamıştır. Bununla birlikte güneş ve ay tutulmalarıyla çeşitli gözlemler de yapmıştır. Eylül 1578 tarihinde İstanbul'dan bir ay süreyle gözlenen kuyruklu yıldızı da Rasıthaneden gece gündüz uyumadan gözlemiş ve gözlemlerinin neticelerini padişaha sunmuştur. Taküüiddin, yeni geliştirdiği teknikler ve aletler vasıtasıyla gözlemlerinde yeni uygulamalar ve astronomi problemlerinde orijinal çözümler getirmiştir. İlk defa mekanik saat kullanarak çok dakik gözlemler yapmıştır. Diğer taraftan da astronomi hesaplarında 60 tabanlı sayı sistemi yerine, 10 tabanlı sayı sistemini kullanmakla ve ondalık kesirlere göre trigonometri cetvelleri hazırlamakla dikkat çekmiştir. Ekliptik ile ekvator arasındaki 23 derece 27 dakikalık açıyı 1 dakika 40 saniye farkla, 23 derece 28 dakika 40 saniye bularak, ilk defa gerçeğe en yakın ve doğru dereceyi hesaplamıştır. Güneş parametreleri hesabında da yeni bir yöntem uygulamıştır. Sabit yıldızların boylamlarının tespitinde ise, Ay yerine Venüs'ü kullanarak daha dakik neticeler elde etmeyi planlamıştır. Osmanlılar'da otomatik makineler üzerine ilk eseri de Takevittin yazmıştır. Rasathane çok kısa sayılabilecek bir zamanda oldukça önemli faaliyetlere sahne olmuş. Yapılan nitelikli rasatlar ve bu rasatlara dayanarak son derece hassas rasat kataloglar hazırlanmıştır. Asıl şanssızlık, Takyiddin'in arkasından kendisi gibi bir bilim adamının gelmemesi ve yapılmış çalışmaları değerlendirebilecek bir bilim geleneğinin yerleşmemiş olmasıdır. Taküyüiddin gözlemlerini Sidrut Muhtahal efkar Fî Meleküt Alfelek Aldevvar veya Alziyç Alşihin Şâhi adıyla bilinen eserinde bir araya toplamıştır. Ancak Taküyüiddin rastıthanede yaptığı gözlemlerle güneşle ilgili cetvellerini tamamlayabilmişse de ayla ilgili cetvelleri tamamlayamadan vefat etmiştir. Müslüman astronomların eserlerini inceleyen Taküyüiddin, eserlerinde yeni unsurlar yanında eskilerin tenkidini de yapmıştır. Değerli dinleyenler, Takuvitti'nin rasa tanesi ilginç bir yıkım yaşamasına rağmen kayıtlarda yıkımının nedenli ilişkin fazlaca bilgi bulunmamıştır. Ancak Rasethane'nin yıkılışında, 1577 yılında gözlenen kuyruklu yıldızın ve 1578'de baş gösteren veba salgınının nedeni olarak gösterilmesi, Şeyhülislam Kadızade Ahmet Şemseddin Efendi'nin de bu ve benzeri yasılsız görüşleri desteklemesi üzerine, padişahın verdiği emirle Rasethane 22 Ocak 1580 tarihinde Kılıç Ali Paşa'ya yıktırılıyor. Rasathanenin padişah emriyle yıktırıldığı kesin olmakla birlikte, konuyla ilgili aydınlanmamış birçok nokta var. Yaygın bir görüş, Rasathanenin verilen fermana dayanarak, Kılıç Ali Paşa emrindeki donanma tarafından, denizden topa tutularak yıkıldığı biçimindedir. Ancak topa tutma konusunda kişisel anı yazılar dışında günümüze ulaşabilmiş hiçbir yazılı resmi belge yok. Rasathanenin tarif edilen yerinin çok yakınlarında yerleşim bölgeleri olduğu da göz önünde tutulursa, bu rivayetin tartışmaya açık olduğu söylenebilir. Değerli dostlar, bir İslam bilgini ve icatları programımızı daha burada sonlandırıyoruz. Gerçekten geçmişte yaşamış olan İslam bilginleri bizlere örnek olacak o kadar çok çalışmalar bırakmışlar ki, anlatmakla bitmiyor ve zaman yetmiyor. Yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında buluşmak dileğiyle sağlık ve esenlikle kalınız efendim. İslam bilginleri ve icatları. 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturla